Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği yeni bir dönemin yeni bir hükümetin yeni bir Cumhurbaşkanının seçilmesi sonrası ama henüz bakanlar Kurulunun e, belirlenmediği bir dönemde e, e, açılış yapıyoruz e, sanıyorum e, mecliste milletvekillerinin yemin töreninde cuma günü Cumhurbaşkanının Yemin töreninde cuma günü ve ondan sonra da Cumhurbaşkanı e, yeni bakanları, Cumhurbaşkanı yardımcılarını belirleyecek, açıklayacak. Biz de bunları merakla bekliyoruz. Çünkü e, sanıyorum Ümitciğim, son e, seninle yaptığımız son programda seçimden önceki son programda demiştik ki kim seçilirse seçilsin. Yani kim Cumhurbaşkanı olursa kim Hangi partinin milletvekilleri mecliste çoğunluğu sağlarsa sağlasın ama artık yeni dönemde e, hukuk kurallarının e, etkin bir şekilde yaşama geçtiği hukuk güvenliğinin sağlandığı bir dönem başlasın dedik. Çünkü e, hakikaten bu seçim öncesi ve seçimin sonuçları belirledi belirlendikten sonra çok gergin bir süreç yaşandı. Bu gergin sürecin e, sonlanması aslında bir arada yaşamanın önemli koşullarından biri. Çünkü e, bir arada yaşayabilmek için insanların e, birbirlerine karşı husumet duymamaları, birbirlerine karşı öfke duymamaları ve bunu sağlayacak bir yönetimin olacağına inançla e, mümkündür. Bunu sağlayacak yönetimin e, davranışı nasıl olmalı? O davranışta gerçekten e, topluma hukuk güvenliğinin sağlandığını gösteren uygulamalarla çünkü e, hukuk güvenliği hukukun tamamı ve hukuk disim, disiplinlerinin her türüyle e, sağlanması demek ve insanın yaşadığı toplumda hukuk güvenliği gereksinimi de hava, su, yemek, içmek, güneş, ay kadar önemli ve yaşamsal bir ihtiyaç. E, toplumda bu ihtiyacı devlet Devleti nasıl tarif ederseniz edin ya da toplum içinde yaşamayı ister bir toplumsal sözleşme teorisine ister başka bir teoriye dayandırın devlet sağlayacak ve bu devlet e, bunları sağladığı sürece hukuk devleti olacak ve hukuk devleti de hukukun üstünlüğünü kabul eden bir devlet olacak. Hakikaten bu e, hukuk ile ilgili doğrusu. E, Programımızın ilk başından beri üzerine basa basa söylediğimiz bir iki noktaya da işaret etmek istiyorum. Biliyorum senin e, gündemin yoğundur yine ümitçim ama müsaade edersen ben onları bu yeni dönem e, ve yeni dönemde beklentilerimizin temel e, rotası olarak düşündüğüm hukuk güvenliği açısından ifade etmek istiyorum. Elbette Bahar abi çok sevim. Şimdi mesela e, demokrasinin e, anayasanın başlangıç kısmında 2. ve 5. maddelerinde devletin korumakla ve özen göstermekle yükümlü olduğu ilkeler arasında e, yer aldığını e, görüyoruz. Ve özgürlükçü niteliğinin erdemi ve değeri de hukuk devletinin çağdaşlaşmasına katkısı nedeniyle büyük önem kazanmakta Demokrasiler temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Ve demokrasinin en önemli ülkelerinden biri de hukuk devleti ve hukuk güvenliğidir diyor Anayasa Mahkemesi 2007 tarihli. E, kararında 6-11-2008 günü vermiş pardon 2007'ye 66 esas 2008'e 157 karar sayılı e, kararında e, bu, bunları şunun için söylüyorum yeni dönem hukuk güvenliğini sağlamak konusunda nasıl bir rota çizmeli ve bu hukuk güvenliği için nelere ihtiyaç var ee, anlamında bunları tekrar ediyorum ve bunları Anayasa Mahkemesi'nin diliyle yani bir anlamda bu toplumda bir arada yaşamanın kurallarını, e, sınırlarını veyahut da sınırsızlığını bana göre tabii e, belirleme konusunda e, en yüksek mahkemelerden biri ki bu tartışma var. En yüksek mahkeme Yargıtay mıdır, Danıştay mıdır yoksa Anayasa Mahkemesi midir? Ee, Sami Selçuk'a göre e, Anayasa Mahkemesi en yüksek mahkeme değildir. Yüksek mahkemelerden biridir. İşte Anayasa Mahkemesi'nin yine mesela 2011 tarihli bir pardon 2013 tarihli bir kararı var. Yeni bir karar sayılı. 2011'e 150 esas ve 2013'e 30 karar sayılı. Burada da şöyle diyor: Anayasanın ikinci maddesinde öngörülen hukuk devleti hukuk kurallarında sınırsız değişiklik yapma yetkisi vermemektedir. Ayrıca yapılan değişikliklerde mevcut hukuki durumun ve oluşmuş bulunan istikrarın gözetilmesini de gerekli kılmaktadır. Hukuk normlarının Bireyler tarafından ve hatta kurumlar tarafından öngörülebilir olması, devlete güven duyulabilmesi ve yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu koruması hukuk devleti olmanın kaçınılmaz gereklerindendir diyor. Hukuki güvenlik sadece devlet faaliyetlerine duyulan güveni değil, aynı zamanda yürürlükteki mevzuatın süreceğine duyulan güveni de kapsar diyor. Yine Anayasa Mahkemesi'nin 2012 tarihli 187 2012 tarihi kararında ki 2011/113 e esas 2012/108 sayılı kararında da bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında, ki bunlar bizim için e, hukuk güvenliği açısından çok önemli şeyler. Çünkü bu, bu kural bugün dün vardı. Dün şöyle yorumlanıyordu. Bugün var ama böyle yorumlanmıyor. Mahkemelerin yetkisi şöyle ama bugün mahkemeler böyle kararlar vermiyor. Bunların iç hukuktaki uygulaması ve ulusal üstü hukuk normlarıyla uygulaması neden bizim alışıldığımız Alıştığımız gibi veya bugüne kadar yerleşik olduğu gibi değil soruları bizim bireylerin bu toplumda hukuk devletine olan güvenini ve hukuk güvenliği duygusunu belirleyen önemli etkenlerden. İşte bu 2012 tarihli kararında Anayasa Mahkemesi yine diyor ki bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında, bu kurala uygun biçimde tüm sonuçlarıyla edinilmiş, kazanılmış hakların korunması da temel hukuk ilkelerindendir. Hukuk devleti kazanılmış hakları korumakta duyarlı davranarak hukukun temel ilkelerine bağlılığını kanıtlayan devlettir. Hukuk devleti aynı zamanda bireylerin haksızlıktan korunmasını ve mutluluğunu amaç edinir diyor. Şimdi bu kadar gergin bir toplumda seçim öncesi ve seçim sonrası koşullarda halkın bu kadar gerginleştiği bir yerde bu halkın mutluluğundan söz etmek mümkün değil. İşte bu mutluluğu sağlamak için hukuk devleti, devlet ve somut olarak yeni iktidarın hukuk güvenliğini sağlayacağına ilişkin taahhütlerinin ve uygulanmasının bulunması lazım. Yine bu e, kararda anayasanın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devletinin unsurlarından biri de diyor vatandaşlarının hukuk güvenliği sağlamasıdır. Hukuk devleti tüm eylem ve işlemlerinde yönetilenlere yani bizlere en güçlü, en kapsamlı şekilde Hukuksal güvence sağlayan devlettir. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukuk güvenliğinin sağlanması hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşuludur diyor. Ve hukuk güvenliğini bir kere daha şöyle tarif ediyor. Kurallarda belirlilik ve öngörülebilirlik gerektirir hukuk devletinde. Belirlilik ve öngörülebilirlik ise herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesi. Yani bu ceza hukuku kuralları olabilir, idari hukuku kuralları olabilir Medeni hukuk boşlar hukuk olabilir. Yani ben ne yaparsam burada boşlanırım, ne yaparsam alacaklı olurum. Benim bu haklarımı kanun hangi kurallarla belirliyor bunu bilmesi. idariye karşı davranışlarında idare beni ne zaman cezalandırır, nasıl bana bir vergi yükü getirir veya ne yaparsam bunlardan kurtulur mu bilmesi. Ceza hukuka açısından da ne nasıl bir eylemin cezayla yaptırımlanır ve bu eylemimin ceza oluşturmaması için bir ceza ile karşılaşmamamız için e, bu kurallar nedir? Bunu bilmesi gerekiyor ve hakikaten hukuk kurallarının önceden bilinmesi, tutum ve davranışların yurttaşın buna göre düzene sokabilmesi için gereklidir. Kişi ve kural, kuruluşların devlete güven duymaları maddi ve manevi varlıklarını korkusuzca geliştirilebilmeleri, yani bugünkü gergin ortamdan kurtulabilmeleri, temel hak ve özgürlüklerinden yararlanabilmeleri, ancak hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sağlandığı bir hukuk devleti düzeninde gerçekleşebilir diyor. Şimdi biz de bu yeni iktidardan bir arada yaşayabilmenin temel koşulu olan, Özgürlük ve kişi güvenliği haklarının sağlanması açısından hukuk güvenliğinin e, yaşama geçebileceği bir açıklama, bir uygulama, bir tutarlılık beklemek istiyoruz. Doğrusu bu temennilerle e, ilk hukuk güvenliği programımızı e, açmış olalım. Evet söz çok kısa bir yerim yaktan sonra. Yemekçiğim <gülüyor> senden. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey güzel oldu. Bütün Açık Radyo dinleyicilerine öncelikle merhaba. Ee, tabii bu böyle hani tam bu söyledikten sonra ben de şöyle bir cümleyle devam ettirmek geldiği için. Hani şu anda radyoları başında bizi dinleyen hala hazırda bakan kim olacak olacak belli de değil. Bakan olmaya aday kişiler varsa onlara son bir hatırlatmamızdır. Lütfen bunlara dikkat edin diye umarım bizi bakan olmaya aday olan kişilerden ya da iktidar noktasında bu karar verici durumda olanlar ya da yüksek mahkeme üyeleri dinliyorlardır sizin bu kısa girişkâhınızdan da eminim şeyler çıkaracaklardır başlıklar. Yeni iktidar ya da eski iktidar diye ümit edelim eee UZDK başta tabii bir taraftan yani bunları şey... bunların kurallarını e, koymak bizim elimizde değil. Ama biz işte evrensel kuralları ve bizim anayasamızın kurallarını kendi dilimizde değil. Anayasa Mahkemesi'nin diliyle açıkladık. Onun için yani kimseye hukuk dersi, hukuk güvenliği dersi vermek gibi bir niyetimiz yok ama bunun çerçevesini işte e, bu ülkenin yüksek mahkemelerinden biri olan Anayasa Mahkemesi vermiş. Ama Anayasa Mahkemesi'nin geleceğiyle ilgili de herhalde Tam senin bu programda söyleyecek evet. şeyler olacak. Evet, var. Evet. Ama öncesinde, içimde bir şey kalmasın, onu söylemek isterim Bahri abi. Açık radyo hem programcısı olarak ama öncesinde de dinleyicisi olarak, hala hazırda da dinleyici olarak devam ettim. En kıskandığım şey, program yapımcısı ismini hatırlayamadım, ne olur kusura bakmasın program e, yapan arkadaşımızdı. Ben de ilk önce bu programı bugün şöyle başlamak istiyorum. E, biz bu programı e, bir gün öncesinden e, kayıt internet üzerinden kaydını alıyoruz ve ben de e, Tunceli Pülümür, Cemal Süreyya'nın e, memleketi olan Pülümür'den Pül Ders, Süreyya, Dersim evet, Dersim'in e, Cemal Süreyya Kültür ve Bellik Evinden e, bağlanıyorum. Ee, en azından e, Bozcaada'nın yanında Açık Radyo'nun da e, böyle bir tane daha konsepti olsun. Bundan sonra Pilümür'den, Cemal Süreyya Kültür Bellik Evi'nden, Dersin'den de bir Açık Radyo e, programısı var. Umarım daha çok sık buralardan bağlanma imkanım olur. E, i̇lk önce e, o şeyle e, bir giriş yapmış olayım. E, seni e, tabii niye son... seni iyi görmüyorum Ümit'ciğim. <gülüyor> e, yani <gülüyor> güzel... E, Cemal hem Süreya diye e, orada kalacak hali yok herhalde yani. Evet hem açık radyodan kopmamak hem Cemal Süreya'nın memleketinde bulunmak yani çok güzel bir coğrafyanın ev sahipliğinde. Bu e, program için güzel. tamam da bu program için tamam da sonra da yine orada kalmak gibi bir niyetin varsa buna itirazımı önceden belirteyim. Tamam abi. <gülüyor> evet. Giriş yapmış olayım hemen programın içeriğine girmiş olalım yani. Ee, tabii Anayasa Mahkemesinden e, bahsettik. Anayasa Mahkemesinden siz de e, atıflar yaparak özellikle hukuk devleti, hukuk güvenliği ilkesi buna ilişkin e, atıflarla bir hatırlatma yaptınız. E, tabii şimdi önümüzdeki dönem e, yeni iktidarın ya da eskinin devamı olan bu iktidarın e, şöyle de bir kompo, kompozisyonu çıkacak karşınıza e, hatırlayacak bütün Açık Radyo dinleyicileri e, yani programımızı yakından takip edenler, biz programlarımızda çok sık konuştuk Anayasa Mahkemesi'ni, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atamaları ve her seferinde istemeye istemeye de dile getirmiş olsak da bunun en azından hukuk disiplini açısından çok rahatsız edici kavramlar olduğunu söylesek de mecburen kullanmak zorunda kaldık. O da neydi? Denge. Yani son özellikle son iki sene içerisinde Anayasa ile ilgili Konuşulan e, en önemli başlıklardan bir tanesi denge oldu. Yani tarafsız ve bağımsız olması gereken e, yüksek mahkeme üyelerinin e, aidiyetleriyle işte iktidara yakın, iktidara muhalif. Bakın şu kararda iktidara yakınlar blok oy kullandı. Bakın yakında gelen bir HDP parti kapatma davası e, konusu var. Bu konuda iktidara yakın e, anayasa mahkeme üyeleri daha çoğaldı. Bunlar rahatsız edici tartışmalardı ama bu rahatsız edici olması tabii ki e, bir gerçek olmadığı e, noktasında da bir tezimiz değil. Ama e, denge meselesini konuşuyor olmak, e, denge meselesiyle ilgili tespitleri size aktarıyor olmak e, ciddi bir e, hukuk güvenliği sorununa da işaret ediyordu. E, tabii bunu da besleyen e, atamaları zaten Açık Radyo dinleyicileri yakından takip etti. Hatta yer yer sizde iddiaya girmişliğimiz de var. E, kazanmama rağmen e, hala bana borçlu olduğunuz kısımlar da var. E, bunlar mesela e, İstanbul savcısının ataması İrfan Fidan'ın, e, ondan sonra yine eski Çorum Baro Başkanı'nın ataması, İçişleri Bakanı eski müsteşarın ataması. Hatırlayacaksınız. Yer yer aramızda da belli iddialar oynamıştık. E, tabii bu süreçte. Şimdi yeni bir döneme girdiğimizde şöyle bir kompozisyon çıkıyor karşımıza. Anayasa Mahkemesi'nin 15 tane üyesi var. Şimdi önümüzdeki bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı doğrudan ve dolaylı olarak yani 3 Anayasa Mahkemesi üyesi daha atayacak. Bu durumda 10 üye doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanmış, 3 üyede... Dolaylı olarak yani meclis üzerinden çünkü sonuçta meclisi iktidar bile birlikte hareket edip bir e, el kaldırma ve indirme e, mutabakatı vardı. Bir de oradan gelen e, üyeleri düşündüğümüzde toplam 13 kişi önümüzdeki bir yılla beraber doğrudan e, mevcut iktidar tarafından atanmış oldu. Yalnız iki kişi dışarıda kalıyor. E, 14. Üyede, 2026 yılında yine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Yani sonuç olarak 2026 sonunda doğrudan ve dolaylı atamalarla beraber toplam 14 üye mevcut iktidar tarafından Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olacak ve dışarıda tek bir üye kalacak. Şimdi e, bu kadar denge e, ve bazı eleştirilen özellikle e, iktidara yönelik olan bazı kararlardaki mevcut hakimlerin aldığı kararları düşündüğümüzde e, atandığı e, makam e, konusu geldiğinde mahkeme hakimlerinin e, tarafsız davranmadığına ilişkin iddialarının da e, güçlü olduğunu görüyoruz yani bunu en azından kararlarda kanıtlayan ibareler evet, bu durumda 14 üyenin e, özellikle umarım sizin hatırlatmanızla beraber e, daha farklı bir pratik sergilerler bu yeni dönemde ama mevcut pratiklerine baktığımızda 14 tane üyenin anayasa mahkemesine doğrudan cumhurbaşkanı e, veya e, mevcut iktidar tarafından meclis çoğunluğu tarafından Atanmış olması e, ciddi bir hukuk güvenliği sorusuna da, sorununa da işaret ediyor. E, bu arada tabii diyeceksiniz ki e, dışarıda kalacak o tek üye kim? İstersen onun şimdi açıklamayalım. Programımızın izlenildiği de artsın. Takibi de artsın. Onu bir sonraki programda açıklayalım. Ne dersiniz var abi? Yani sen bu işi çok iyi öğrenmişsin. Ee, bir diyeceğim yok valla bu. Yani bu, bu, bu hiç aklıma gelmezdi. Bir sonraki programı izleyicilerimiz takip etsin diye <gülüyor> böyle bilgileri gizlemek yani hiç aklıma gelmezdi ama son derece başarılı ben de gelecek programı izleyeceğim yani. Tamam. <gülüyor> evet. E, Tabi hukuk meselesi özellikle yaşadığımız noktada daha sıkıcı bir konu olunca e, tabii biz burada biraz da e, espriyle dile getirdiğimiz alanlar var ama bunlar çok ciddi sorunları da işaret ediyor. Özellikle umarım bir sonraki dönemde sizin notlarınızı, e, benim eklemek istediğim en önemli nokta bizim artık güvenlik kavramını konuşmadığımız, seçim güvenliğini konuşmadığımız e, noktalar olur ve belki bizler de e, sandık başında nöbet tutmaz, sandıkta oya sahip çıkma değil, tam tersine sadece vatandaş olarak gidip oyunu sağlıklı bir şekilde kullanmak e, gibi bir keyfiyeti, yani demokrasinin sağladığı o en azından keyfi umarız, yaşarız. E, ve bizler de hukuk ve güvenlik değil, hukuk ve özgürlük e, gibi e, bir programa da e, kendi programımızı evritme şansımız olur. Ama bunu konuşurken bir taraftan da tabii ki yine Mayıs ayında e, bir anlamda e, bir sonraki dönemde e, bu söylediğiniz kavramları ilişkin olarak özellikle hukuk devleti kavramına ilişkin olarak yine ciddi soru işaretleri yaratan bir açıklama geldi. Buna ilişkin e, hukuk kurumları da ortak açıklama yaptı. E, tahmin edeceğiniz üzere açıklamanın sahibi e, eski bakan Süleyman Soylu. Süleyman Soylu e, İçişleri Bakanı değilken e, bu açıklamalarda 21 Mayıs'ta bulundu ama e, ciddi eleştirilerden bir tanesiydi. Bakanlıktan biliyorsunuz geçtiğimiz ay programlarında da konuşmuştuk. Bakanlıktan istifa etmeden seçim propaganda çalışmalarını yürüttüler. Bu da tarafsız ve eşitsiz olması gereken seçim yarışının noktasında ciddi soru işaretiydi. Süleyman Soylu'na eleştirmiştik tabii. Yani. Evet. Demiştik ki en azından seçim sırasında hem Adalet Bakanı'nın hem de İçişleri Bakanı'nın e, görevlerinden istifa etmesi tarafsız kişilerin en azından şeklen, objektif görünüşte tarafsız kişilerin bu görevleri yürütmesi gerekir diye söylemiştik. Evet. E, ne yazık ki bu tartışmalar bir taraftan da teknik tartışmaları boğulmak istendi. E, yine e, o dönem teknik tartışmalar içerisinde onların artık eski yapıdaki e, bakanlar olmadığı onların cumhurbaşkanı tarafından atanmadan doğal olarak da istifa etme zorunluluğunun mevzuatın öngörmediği gibi teknik tartışma alanlarına bu olmaya çalışılmıştır ama geçen programda da konuştuğumuzda bu teknik tartışmayı çok çok aşan anayasada da kendine yer bulan eşitlik, adalet gibi üst kavramlar vardı ve çok açık bir şekilde de devletin imkanlarını kullanarak propaganda yapmak ve yarışa girmenin adil olmadığı da e, zaten tartışmasız bir noktaydı. Fakat bunun dışında e, yine bu seçim propaganda çalışmaları zamanında sanki İçişleri Bakanı'ymış gibi Süleyman Soylu e, ciddi olarak e, hukuk camiasını rahatsız eden açıklamalarda bulundu. E, 21 Mayıs 2023 yılında yine Açık Radyo dinleyicileri hatırlayacaktır. Hemen seçim öncesinde Özgürlük için hukukçular derneği üyesi avukatların da arasında bulundu. Çok sayıda avukat gözaltına alınmıştı. Yine sabaha karşı evlerine baskı yapılarak bu kişiler adliyelerde bulunup davet edildiğinde herhangi debilecek durumda olmalığına rağmen gözaltına alınmış ve ciddi kamuoyunda tartışmaya sebep olmuştu. Yani bu kişilerin çoğu da seçim güvenliği noktasında çalışacak kişilerdi. Bunların bir bölümü e, gözaltından sonra tutuklandı ve daha sonra da kısa bir süre sonra da seçimden hemen sonra da serbest bırakıldı. E, şimdi tutuklu kimse kalmadı. E, i̇şte Süleyman Soylu e, 21 Mayıs'ta şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır o zaman Türkiye'de PKK diye göreceksiniz bir şey kalmaz. Hedef onlardır. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Şimdi bu ifade çok ciddi tepki çekti tabii ki. Şimdi konuşacağız tabii ayrıntısını. Ben özellikle sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Fakat arasında Türkiye Barolar Birliği'nin bulunduğu dernekler, hukuk derneklerinin bulunduğu gruplar topluluklar açıklama yaptı. Birincisi, şunun avukatı, bunun avukatı, bunun avukatını içeri alırsak o biter deme noktasının çok sıkıntılı olduğunun altını çiz. Savunmanın kutsallığı, savunmanın herkes için geçerli olduğu ve bu savunmanın herkes için geçerli olması sonucunda da bir devletten, bir hukuk devletinden bahsedebilmenin mümkün. Sizin herhangi bir şekilde bir hukuk devletinde şu, şu, şu kişilerin savunma hakkı yoktur, bu, bu, bu kişiler avukatlıktan faydalanamaz ya da şu, şu, şu kişilerin avukatlığını yapmak suçtur dediğiniz andan itibaren özellikle yargı bağımsızlığının, yargının kurucu ayağı olan, sivil ayağı olan, savunma ayağı olan alanının çökertildiği zaman. Yargının savunma alanı çökertildiği zaman, bir hukuk devletinden bahsedebilmek de mümkün değil. Herhangi bir şekilde kategorik olarak belli bir sınıfa mensup, belli bir dine mensup, belli bir zümreye mensup ya da sizin için legal olmayan bir alanda bulunan bir topluluğun e, avukatlığı olmaz, savunmanlığı olmaz dediğiniz andan itibaren bu sefer devletin temel olarak kurucu unsuru olan hukuk e, noktasını kenara atmış oluyorsun. Çok ciddi rahatsızlık yarattı bu. En azından ciddi rahatsızlık dediğim belki ciddi bir kamuoyu oluşturmadı ama hukuk örgütleri açısından Türkiye Barolar Birliği'nde arasında bulunduğu hukuk örgütleri açısından açıklamalar yapıyor. Ne dersiniz Bahri abi? E, haklısın tabii. E, ya öncelikle şunu söylüyor, söylemek istiyorum. E, PKK'nın ve out DAŞKPGEN VOUT'ta da X silahlı gizli illegal örgütün avukatlığı olmaz. Avukatlık ancak gerçek kişilerin e, hukuk özel hukuk düzen kişilerinin şirketler, işte vakıflar, dernekler veya da kamu tüzel kişilerinin Cumhurbaşkanlığı dahil, dair, işte bir emniyet genel müdürlüğü dahil, bakanlık dahil bunların avukatlığı olur. Yani yasal olmayan, illegal olan bir örgütün bu örgüt e, siyasi olur, siyasi olmaz ama e, mesela mafya örgütünün avukatı diye bir şey olmaz. Ha, mafya suçlamasıyla veya PKK üyesi olmakla veya Dış üyesi olmakla, yöneticisi olmakla, kurucusu olmakla suçlanan kişilerin e, avukatlığına engel bir şey yok. Çünkü orada avukat o kişinin yani bu suç böyle suçlanan kişilerin eylemini değil, onların suçlanan kişinin hukuki durumunu savunur. Ve sonuçta sizin söylediğiniz gibi devletin en önemli e, erklerinden biri olan yasama parlamento yürütme hükümet ve yargının e, en önemli üç ayağı işte yargıç savcı savunma. Şimdi bunun hem e, ulusal hem de ulusal üstü güvenceleri olmalı ki. Bu hukuk devletin üç temel e, kuvvetinden biri olan yargı e, yargı doğru işlesin ve sonunda yargının verdiği kararlara şeriatın kestiği parmak eski dille e, acımaz duygusu ve o kararlara saygı duygusu uyansın. Bunun için mesela ulusal yani ulusal güvenceler var ama uluslararası güvenceler de var. Mesela Hakimlerin bu görevi sağlıklı doğru yapabilmeleri için Bangalore kuralları var. İşte savcıların bu kuralları görevlerini sağlıklı yapabilmeleri için peşte savcılara ilişkin kurallar var. Ve şimdi sizin söylediğiniz konuya ilişkin özellikle Birleşmiş Milletler avukatlığa dair Havana kuralları var. Ve Havana kurallarında da en önemli maddelerden biri sanıyorum 18. madde. Devlet bir avukatın takip ettiği dosya ya da temsil ettiği kişiyle özdeşleşmemesi için onu koruyucu tedbirler almak zorundadır. Yani bir anlamda bu konuda pozitif yükümlülüğü vardır. Devlet, evet yürütme dedik, yasama dedik, yargı dedik. Bu güvenceyi sağlayacak, yani devletin bu pozitif yükümlülüğünü sağlayacak, avukatın savunmasını yaptığı veya hukuk mahkemelerinde hakkını aradığı kişiyle, şirketle, vakıfla, dernekle veyahutta da hatta kamu kurumlarıyla özdeşleşmemesini sağlayacak, tedbirler alacak bunu yürütme de bu konuda görevi var. yani yargının da görevi var yasama parlamentonun da görevi var parlamento bunları yasaları yaparken bu kuralı dikkat edecek yürütme dediğimiz başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlar ki bunlardan işte bir tanesini saydınız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diye dün bakandı bugün değil ama diyor ki yani onları diyor içeri atarsak o zaman e, e, bunların hiçbirisi kalmaz yani bir devletin yetkilisinin Birleşmiş Milletler'in bu temel kuralları ki günün birinde kendisine de bu ihtiyaç olabilir bu şekilde söyleyebilmesi bana göre cesaretin dışında hakikaten çok tehlikeli bir tehdit tehdit yapıyor yani bu ben bunun yargı mercilerince ciddiye alınmayacağını düşünüyorum. Ve e, hatta umuyorum ki bu lafı ağzından düşünmeden söyledi, düşünmeden çıktı Süleyman Soylu'nun ağzından bu laf. Sonradan bu yanlışını anlayıp bir daha bunu yani bakan olmayacak ama e, başka bir makamda, başka bir görevde veya sıradan yurttaş olarak söylemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü o zaman kendisinin de hukuk güvenliği kalmaz. Bu toplumda hiç kimsenin hukuk güvenliği kalmaz. Yani biz sırtımızdaki cübbeyle böyle e, gökten zembille inmiş bir gücü temsil etmiyoruz. Biz de insanız ama bizim hem yetkilerimiz var. Müvekkillerimizin haklarını, özgürlüklerini korumak için. Hem de sorumluluklarımız var. O bakımdan bu lafı e, ciddiyetsiz ve sorumsuz. Bir laf ve tehdit olarak görüyorum. Buna karşı Barolar Birliği açıklamada bulundu. Birçok avukatlar açıklama yaptı. Ama belli kısmına katılarak ya da katılmayarak yani bildiğim kadarıyla İstanbul Barosu'nun hem de İstanbul Barosu tarihinde ilk kadın baro başkanı böyle şeyler olmaz diye bir açıklama yapmadı. Yanılıyor muyum? Evet ben de eee şeyine rastlamadım. Yani gözden... hatırlamıyorsunuz değil mi? Var, yok ben de baktım özellikle. Buna ilişkin olarak da bir açıklamaya rastlamadım. Eğer kendi bu şey sefer burada tekrar bakarız eğer rastlarsak bir sonraki programımızda yine dinleyicilerimize bir sonraki programımız aydınlatırız. Hata yaparsa düzeltiriz. Evet. Ümitçiğim istersen senin e, hazırladığım hazırladığın bir müzik var onu ha. dinleyelim sonra onu... ikinci bölüme devam edelim. E, bu vesileyle şey söyleyeyim Haziran ayı için e, bu müziği seçtik. Haziran ayı, aynı zamanda, Haziran ayı için aslında bu müziği seçmiştik. E, bugün de e, programımız yayınlandığında bir Haziran olacak ve Haziran ayına girmiş olacağız. E, Haziran ayı Gezi Direnişi'nin yıl dönümü. E, aynı zamanda da e, yani şu anda bulunduğum Ersim topraklarında e, Hüseyin Cevair'in eski bir ülkeli e, onun da ölümünün yıl dönümü. Eee Arkadaş Zekai Özger'in e, Hüseyin Cevahir için yazdığı Aşkla Sana şiirinden grup yorumun bestesini dinleyeceğiz. Sonrasında da yine bir mülkiye haberiyle e, yayımıza devam. 95.0 açık radyoda Hukuk Güvenliği programı bir Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi seçimlerinden sonraki İp program henüz Cuma günü milletvekilleri yemin edecek meclis toplanmadı, henüz cumhurbaşkanı yemin edip yeni görevine başlamadı, yeni cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar açıklanmadı. Ama biz yeni yürütmeden ve hatta yasamadan ve de yargıdan hukuk güvenliği dileklerimizi seçimden önce de hangi iktidar gelirse gelsin e, hukuk güvenliğini sağlamalıdır artık bu ülkede demiştik e, yine onunla ilgili iyi temennilerimiz var e, bunları yaşama geçiren hukuk güvenliğini yaşama geçiren bir hükümet ve dolayısıyla devlet kendisine Sevgi duyulan, güven duyulan, saygı duyulan bir devlet olacaktır. Bunları sağlamayan, dolayısıyla kişi güvenliğini ve özgürlüklerini güvence altına almayan bir uygulama da sevgi ve saygı duymayacaktır. Ve muhalif bir toplumu seçim öncesi ve seçim sonrası doğan gerginliği gideremeyecektir. Temennimiz o ki bu hukuk güvenliğini sağlayarak yeni hükümetin, devletin diğer e, güçlerinin yasamasının da, yargısının da bunu sağlamasıdır. Evet, ikinci bölümde zamanımız birazcık az kaldı Ümitciğim. Evet, e, ikinci tabii ki parça parçayla ilgili e, grup yorumun e, beslesine, ee, geçmeyen, çünkü o belli bir bölüm işte e, Zekai Özger'in e, aşk Aşkırsana şiirindeki e, bu söylediğinizde bağlantılı o umut kısımlı mısrayda hatırlatmamız gerekiyor. Orada Zekai Özger yarın ne olur bilirim ben. Bahar gelir, otlar büyür. Bir damla güneş görünce sana da gülümseyeceğim yarın diye söylüyordu. Haziran ayı umarım e, en azından e, umutları büyütebildiğimiz e, bir e, Dönemin başlangıç ayı olsun. Ee, yani Seçtiğimiz bahçe biraz da o, onun içindi. Ee, tabii Mayıs ayında yine e, bu Mülkiye'yle hani Hüseyin Cevay'ı yapmışken almışken, e, Mülkiye'den de bahsetmişken yeni dönemde umarız kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla karşılaşacağımız bir soruşturma haberimiz de var. Hala devam ediyor. Bir önceki aylardan e, devam etmişti. Hatırlayacaksınız. Bahar abi özellikle sen de yakından hatırlarsın çünkü çok eski bir gelenek yani hem Cemal Süreyya'nın memleketinde o da bir mülkiyeli Ankara siyasi. bir 80 yıllık bir gelenek var İnek Bayramı bu İnek Bayramı ilk defa yani 80 yıl içerisinde ilk defa 2017 yılında imam rolünü oynayan öğrenciye dava açıldı soruşturma başlatıldı sonra da ciddi görüldü bu olay ve dava açıldı Beş yıl süreyle e, bu dava sürecinde gelenek devam etmedi. E, bir yandan da mahkeme kararı beklendi. Hani, ne olacak bir görelim diye zannedersem. E, burada sanık olarak yani imam rolündeki öğrenci beraat edince gelenek geçen sene yeniden canlandırıldı Bahri abi. E, yeniden canlandırılınca e, bu kez yine imam, imamın da içinde olduğu ama etrafındaki cemaati de dahil ederek sekiz öğrenciye daha soruşturmaktı. <gülüyor> ee, ve soruşturma devam ediyor. Ya bu kez imamla... Ama Orvul'un or, or, or e, kitabı yasaklanmadı değil mi Türkiye'de? Ben rastlamadım. ya şeyini bilmiyorum ama imam ve cemaati zor altında. Ee, Bahri abi, onu söyleyebilirim. En azından Ankara siyasalın, mülkiye geleneğinin ki çok önemli... Ee, bir gelenek ee, oradaki imam ve cemaatinde e, biraz sorun var ee, bu konuya ilişkin nasıl e, özellikle mesleki tecrübenizde nasıl bir yol gösterirsiniz bilemiyorum ama e, imam zorda Bahra imam zordu cemaat de zordu bence <gülüyor> evet cemaat de zordu yani anladığım kadarıyla bu sefer cemaat de zordu Umarım e, sizin özellikle programın girişimdeki e, noktalarınızı o dile getirdiğiniz alanlar, e, programımızı dinleyen e, hakim savcılarımız, e, belki de e, i̇mam e, sokma niyetinde olan kişilerce dinleniyordur ve böyle bir zorla yol açmayacaklarını umuyoruz. Ama şöyle, zaten dediniz ki bu bir görenek, bir bayram. Ve bu evet. bu bu da bir mizah. Mizah aslında e, yani bir abartı sanatıdır. E, ve toplumdaki birçok şeyi hicveder. Ve bunun en başarılı örneklerinden biri de biliyorsun şeydir yani La Fontaine'dir. Yani insanlar arasında söyleyemeyeceğiniz şeyleri eleştirileri hicvi onlar kanalıyla işte aslan, işte ormanın kralıdır. Karga, tilki işte kurnazlarıdır. Tilki işte çok aklıyla zekasıyla, ile karganın ağzındaki şeyi düşürür. E bunun benzeri Alman Tilojlan Spiegel sanıyorum. E, o da e, böyle hayvanları e, hicvederek onları Örnek alarak toplumdaki e, bazen güzel şeyleri, bazen yanlışlıkları, hataları e, anlatır ki bu, bu bunlar çarpıcı olarak olur. Ama bir, hele bir de bu gelenek ise bununla ilgili dava açmanın e, birazcık e, dava açan savcılar. Acemiliğinden kaynaklandığını yorumlamak istiyorum. Ama mesela daha evvelde de beraat kararı vermiş. Bunun da umarım olumlu sonuçlanır. Bir göreneğin, bir hiciv şeyinin, gösterisinin, bayramının, göreneğin suç olmayacağını artık herkes görür, anlar diye düşünüyorum. Ne diyeyim? E, o zaman e, biz de imam ve cemaatine kıymayın efendiler diye burada renesinden seslenmiş olalım. E, tabii ki c tam e, süremiz azaldı. Bu Sesim biraz az geliyor Ümit'ciğim. Bu süremizde, belki, e, bu, bu süremizde e, belki son başlık hani e, zannedersem süremiz çok azaldı. Ama şeyin altını e, çizmek gerekir. Çok önemli bir davaydı. Ee, ve ne yazık ki bu davada e, en azından kamuoyu vicdanındaki adalet arayışını, adalet ihtiyacını e, karşılayacak bir şekilde bitmedi. Citem ana davası. Hatırlayacaksınız faali meçhul cinayetler davası yine beraat kararı çıktı. Sanıkların arasında hani kararın biçiminden daha çok süreci hatırlamamızda fayda var. Sanıkların arasında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve Özel Hareket Polisleri vardı. Bu jitem ana davası olarak sürüyordu. Bahri abi mahkeme 11 yıldır sürüyor Ve tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi. 11 yılda sizce kaç hakim değişmiş olabilir? Bir tahmininiz var mı? İki Feren 41 hakim değişmiş. <gülüyor> On, 11 yılda. Ee, bu kadar önemli bir davada, e, bu kadar kapsamlı bir davada Jitem Ana davasında 11 yılda 41 hakim, 16 savcı değişmiş. Ee, ve bu arada sanıklar hiçbir şekilde mahkeme önüne getirilmemiş. Avukatlar sanıklara, yani müdahil avukatları sanıklara soru soramamış. Usulen bu imkan var. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına... Mahkeme karar vererek... Reysen. Sizce, e, Reysen. Reysen değil aslında. Talep. Sizce talep kimden gelmiş olabilir? Sanıkların kendisinden... Yani sanıklardan gelmiş olması lazım veya sanık müdafilerinden gelmiş olması lazım ama burada ben, ben benim duyduğum kadarıyla geldim. yanlış duymuş olabilirim. Mahkeme Reysen böyle bir karar vermiş diye düşünüyorum. Avcıdan talep gelmiş. Evet, savcı olabilir. Savcıdan olabilir. Savcıdan savcı biliyorsun... Savcı biliyorsun... Sanıkların hem aleyhinde hem de lehinde olan delilleri değil, hususları talep edebilir. Beraatte talep edebilir savcı. Mesele bence savcının bu talepte bulunmasında değil problem. Bence bu davanın a bu kadar uzun süre sürmesi, b sanıkların bu kadar ciddi suçlamaların olduğu bir davada mahkeme önüne gelip ifade vermemeleri, c bu sanıklara e, suçtan zarar görenlerin ve onların vekillerinin e, doğrudan soru soramamaları ve dolayısıyla bir e, muhakeme çelişmesi doğmadan böyle bir beraat kararı verilmesi e, problem olan bunlar. Yoksa savcı da hakikaten e, sanıklar lehine taleplerde bulunabilir. Yani beraat de isteyebilir, nasıl isteyebiliyorsa onların duruşmalardan varise tutulmasını da isteyebilir. Ama sorguları mahkeme önünde yapılmadan evet. nasıl böyle bir şey isteyebildi? Problem orada. Evet, çok haklı. en önemli mesele de öyle Jitem, ana davası gibi bu kadar önemli bir davada bu kadar ağır iddialarla suçlanan sanıkları en azından kendine dair bir savunma yapması, suçlamaların asılsız olduğunu, Mahkeme karşısında sizin de belirttiğiniz şekilde müdahale avukatlarının da soru sormasına izin vererek bu arada da hemen bir alt not olarak söyleyelim son cümlede. Mehmet Ağar'ın kısa bir savunması ve mahkeme karşısına çıkmışlığı var. Ama pazar günü, pazar günü neredeyse adliye alanında yani müdahale avukatların beyanı ve sosyal medya paylaşımlarından görebildiğimiz kadarıyla bir pazar günü ara karar ile özel bir celse açılıyor ve müdahil avukatlarına haber verilmiyor. E, çok kısa bir savunması alınarak da e, bu karşılanmış. E, yani umarım e, toplum nezdindeki bu kadar önemli davalardaki e, adalet beklentisi. E, tabii Ağrım bu konuda İçişleri Bakanı olmuş. Adalet Bakanı olmuş. Çok tecrübesi var. Bunun bir Yolunu bulmuş demek ki. Hatta benim Mehmet Ağarlı ilgili e, unutmadığım bir e, söz var e, ki. Sonra da Adalet Bakanı oldu. Önce İçişleri Bakanıydı. İçişleri Bakanı iken dedi ki, bir suçluları yakalıyoruz, hakimler bırakıyor diye şikayet etti. Sonra da e, Adalet Bakanı oldu. Bunu söyleyen bir önce e, Emniyet Genel müdürü, sonra İçişleri Bakanı, sonra e, Adalet Bakanı, sonra da parti başkanı evet. Mehmet ben Ağarşı. Ben respondümlere şeyi söylemek isterim, e, daha fazla zorlamadan. E, belli ki e, yani bütün açıklamalarda e, bir kutuplaşma noktasını... E, Gidilen ve gelinen bir durum var. İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, PKK avukatları veya başka bir mağdurun kimliğine bakılarak ifade eden Citemana davasındaki gibi sürekli hakimlerin değişmesi, sanıkların en azından usulen ve hukuk usulünde görülen, CMK'da görülen usulle yargılanma, yani adil bir yargılanma hakkı olmaması. Belli ki bu çağrılarda bir sorun var. En azından belki Ankara mülkiye siyasalı kurtarırız. isim vermeden en azından imam ve cemaati üzerinde baskıyı kaldırın. İmam ve cemaatine kıymayın diyelim. Belki imam ve cemaat lafı duyulunca belki olumlu sonuçlar açarız. Bu da bir faydamız olmuş olur. Evet sanıyorum zamanımız doldu Ümitciğim. Tekrar ben söylemek istiyorum. Siz de dilediğinizi temenni edin. Yeni e, hükümetten, yeni meclisten ve yeni yargıdan diyemeyeceğiz. Yargının e, mensuplarından e, toplumdaki bu gerginlikleri giderecek, toplumda huzuru sağlayacak ki Faruk Eren'in de lafı budur, e, hukuk güvenliğini yaşama geçirecek bir uygulama, bir irade, bir tutum, bir açıklama temenni edelim. Ve yeni bir evet. hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. E, bütün dinleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.